Kur'an'da İsa'nın dönüş işaretleri Kur'an'da İsa'nın dönüşüne işaret eden ayetler konusunda kaynağa yakın İslam alimlerinin görüşleri makuldür ve gerçeğe yakındır. Kaynaktan uzaklaştıkça, Kur'an'ı anlamada bir metottan mahrum oldukça görüşler kuru mantıkçı ve haktan uzaktır. Özellikle çağımızdaki ilahiyatçıların birçoğu ve sözde İslam bilginleri maalesef Kur'an'ı tefsir etmek konusunda hiçbir metodolojiye sahip değillerdir. Bunların bir kısmı çağdaşlık, kuru mantıkçılık ve maalesef hakim güçlere yaranma hastalığına tutulmuşlardır. Bir kısım gelenekçi, tarikatçı bilginler ise geleneği Kur'an'ın üzerine çıkarmışlardır. Sonuç olarak bu metotsuz, mantıkçı ve gelenekçi yaklaşımlar Kur'an gerçeklerini buharlaştırmakta, isteğe bağlı sonuçlar çıkarmaktadır. Evet bu ön tespitten sonra İsa'nın dönüşüyle ilgili Kur'an delillerini ve işaretlerini incelemeye geçebiliriz. 1- Üzerinde duracağımız ayet 346. 46, anahtar kavram ise Kehlen'dir. Bismillahirrahmanirrahim. O zaman melekler dediler ki, Ey Meryem, muhakkak Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor. Onun ismi Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada ve ahirette şereflidir ve Allah'a yakın olanlardandır. Mehdi, Beşik'te ve Kehlen yetişkin iken insanlarla konuşur ve o salihlerdendir. Ali İmran suresi 45 ve 46. ayetler. İsa olağanüstü bir yaratılışa sahiptir. Allah'tan bir kelimedir. Annesi içinde yüce Allah onu bitki gibi yetiştirdikler. İsmi Allah tarafından Meryem oğlu İsa Mesih olarak ifade edilir. Her peygamber ve sadık Allah köleleri dünyada ve ahirette şereflidir. Üçte 46'da geçen Mehdefi'li'nin kök anlamları Açmak, yaymak, düzeltmek, düzenlemek, hazırlamak, kurmak, yayıp döşemektir. El-Mehdu isim olarak beşik anlamındadır. Ve 3'te 46, 5'te 110, 19'da 29 ayetlerinde de aynı anlamda kullanılmıştır. Ancak belirlilik takısı alması anlamlıdır. Mehden, maslar isim olarak yine döşenmiş, yayılmış, düzenlenmiş, beşik anlamında 20'de 53 43'te 10'da geçmektedir. Yukarıda mealen ifade ettiğimiz 3'te 46'nın anlamı üzerinde durmak için kehlen kavramını açıklamamız gerekir. Bu kelimenin kökü keheledir ve kehlen bu kökten bir mastardır. 30 ile 60 yaşları arasında bulunan yetişkin anlamındadır. 3'te 46 ve 5'te 110'da aynı şekilde geçer. 5'te 110'da da aynen tekrarlanan 3'te 46'daki Yüce Allah'ın beyanı tamı tamına şudur. İsa beşikte insanlarla konuştu, yetişkinken de insanlarla konuşacaktır. Beşikte konuşması normal bir durum değildir, olağanüstü bir olaydır. Yani mucizedir. V ile bağlanan diğer kavram Kehlen, yetişkinken insanlarla konuşmak, her insanın olağanüstü olmayan doğal bir yeteneği değil midir? Elbette her yetişkin insan insanlarla konuşur, şayet dilsiz değilse. Bir olağanüstü olay, mucize ile normal bir olay, V bağlacıyla bir hüküm olarak ifade edilebilir mi? Yani beşikte ve yetişkinken konuşan nitelemesi yüz mantığa göre bir çelişki değil midir? Böyle bir hükmü cümleyi beşer kurmazken Allah neden böyle beyanda bulunsun? Beşikte konuşmakla yetişkinken konuşmanın aynı değerde olması gerekir. Beşikte konuşmak mucizedir. Yetişkinken konuşmak da mucize olmalıdır. Bize göre İsa yetişkin bir yaşta döndüğünde, Tüm insanlarla, her dilden insanla konuşacaktır. Bu da olağanüstü bir durumdur. Beşikte konuşması nasıl olağanüstü ise, 30 ila 60 yaşları arasında tüm insanlara hitabı ve konuşmaları da olağanüstü olacaktır. İnsanlar da onu rahatlıkla anlayabileceklerdir. Buradaki saklı anlam elbette tek başına bir delil olamaz. Ancak diğer ayetlerin işaretleriyle ve sahih hadislerle beraber düşünüldüğünde anlaşılır ve anlamlıdır. 2- İnceleyeceğimiz ayetler 3'te 48, 5'te 110'dur. Anahtar kavramlar ise el-kitap, el-hikmettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Ali İmran Suresi 48. Ayet Bismillahirrahmanirrahim. O gün mahşerde Allah elçileri toplar ve der ki, Size ne cevap verildi? Onlar da dediler ki, ''Bizim ilmimiz yoktur. Şüphesiz gaypların gizlilerin alimi sensin sen.'' Allah dedi ki, ''Ey Meryem oğlu İsa, benim sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni kutsal ruh Cebrail ile destekledim. Mehdi, Beşikte ve Kehlen yetişkin iken insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. Benim iznimle çamurdan kuş yapıyordun, ve arkasından iznimle ona üfürdüğünde o kuş oluyordu, çanlanıyordu. Benim iznimle doğuştan kör olanı ve abraşı, alacı hastalığını iyileştiriyordun. Yine benim iznimle ölüleri çıkarıyordun, diriltiyordun. Sen İsrailoğullarına beyinelerle, delillerle geldiğinde ben onların ellerini senden men ettim. Onlardan hakkı örten kimseler dediler ki, muhakkak bu apaçık bir sihirdir. Maide suresi, 109 ve 110. ayettir. 3'te 48'deki Allah, ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'e öğretecek ayeti 5'te 110'da aynen tekrarlanıyor. Sadece Allah öğretecek yerine öğrettim, geçmiş zamanı ifade ediliyor. 5'te 110'da Allah, mahşer günü elçileri hitap ederken konuştuğu için İsa'ya öğretme işi geçmişte kalmıştır. 3'te 48'de Yüce Allah, Meryem'e İsa'yı müjdelerken ve İsa'nın gelecekte şerefli bir köle olacağını ihbar ederken öğreteceğim diyor. Buradaki sıralamada kitap ve hikmet saklı bir anlama işaret etmektedir. Her peygamber kitap ve hikmetle gönderilir. Kitap Allah'ın o peygamberlere vahyettiği kitap sayfalardır. Hikmet ise o kitabı en iyi şekilde anlama, uygulama kavrayışı, ilmidir. Bir anlamda o peygamberlerin sünnetidir. Mesela Musa, kitap, Tevrat ve hikmetle yani onu hayata geçirme ilmiyle gelmiştir. Yahudiler buna sözlü Tevrat da derler. Peygamberimiz, kitap Kur'an ve hikmetle gönderilmiştir. Hikmet, onun Kur'an'ı açıklaması ve hayata geçirmesi bir anlamda sünnetidir. İsa da elbette Tevrat'ın bazı bölümlerini nesederek tasdik edici ve tevhidi vaaz edici İncil ile gelmiştir. Sonuç olarak İsa da her peygamber gibi Tevrat, İncil ve onları anlama, uygulama ilmiyle, yani hikmetle gelmiştir. Halbuki 3'te 48'de, 5'te 110'da kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'e öğretecek denmektedir. O halde buradaki kitap nedir? Ana kitap levh-i mahruz olamayacağına göre bu belirli kitap nedir? Üsteliğe hikmet de bu kitaptan sonra geliyor ve bu kitabın hikmetidir. Yani bu kitabı anlama ve hayata geçirme ilmidir buradaki hikmet. Bize göre bu temel, önemli sorunun cevabı şudur. Kitap Kur'an'dır. Hikmet de Kur'an'ı en doğru şekilde anlayıp hayata geçirme ilmidir. Bu ise İsa'nın dönüşüyle ilgili bir işarettir. İsa bir peygamber olarak değil, peygamberimize tabi adil bir imam, rehber olarak dönecektir. Sonsuz Yüce Allah kendisine kitabı Kur'an'ı ve hikmeti öğreteceğini bize Kur'an'da bildiriyor. İsa her peygamber gibi bir İslam peygamberi olsa da, Önceden Tevrat ve İncil ile gönderilmiş olsa da yaklaşan saatte Kur'an ilmiyle yani Kur'an öğretilmiş olarak dönecektir. Böylece Beşik'te Mehdi konuşan İsa, Mehdiyun olarak Kur'an hidayetiyle dönmüş olacaktır. Nitekim bir sahih hadiste peygamberimiz Mehdi İsa'dır der. 3'te 48'deki ayetin ve bu ayetteki kitabın tefsiri bizce budur. Başka bir tevhili de mümkün değildir. 3- Burada 43'te 61 ile 63. ayetlerdeki le ilmun lisati ve hikmet anahtar kavramı üzerinde duracağız. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak o İsa le ilmun lisati. Saat için bir ilimdir, işarettir. O saatten şüphe etmeyin ve bana tabi olun. İşte doğru yol budur. Şeytan sizi engellemesin. Muhakkak o sizin için apaçık bir düşmandır. Ne zamanki İsa beyinelerle geldi, dedi ki, ''Ben size hikmetle ve o bazı ihtilafa düştüğünüz şeyleri açıklamak için geldim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin.'' Zuhruf Suresi 61-63. ila Ayetler 43'te 61'de İsa'nın dönüşüne açık bir işaret vardır. Sonsuz yüce Allah, elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şöyle söyletiyor. ''İsa saat için bir ilimdir.'' işarettir. O saatten şüphe etmeyin ve bana tabi olun. İşte doğru yol budur. Kur'an'daki saat kavramı, birinci saati, yaklaşan saati ve ikinci saati, fiili kıyameti kapsar. Saatin kullanıldığı ayetin ifadesi, siyakı ve sibakı, hangi saat anlamında kullanıldığını anlamamıza imkan verir. Bu konuyla ilgili gerekli açıklama önceki bölümde yapılmıştır. İsa, birinci saat, yaklaşan saatte gelecektir ve ve gelişi evrenin çöküşünün, fiili kıyametin de işareti olacaktır. Ancak fiili kıyamet evrende başlamış olsa da, dünyada hayat binlerce sene devam edebilecektir. Sonuç olarak İsa, saat için, yani birinci ve ikinci saat için, açık bir alamettir. Üstelik bunu son peygamber söylüyor ve diyor ki, aklınızı başınıza toplayın, İsa ile saat, kıyamet arasındaki ilişkiyi gözden kaçırmayın. Her şeyi, ve bu alameti görmeye yanaşmayacak aldanmışların olacağını bilen sonsuz yüce Rabbimiz, 43'te 62'de bizi uyarıyor ve şöyle diyor. Şeytan sizi engellemesin. Muhakkak o, sizin için apaçık bir düşmandır. 43'te 63'te ise İsa'nın ikinci gelişine açıkça işaret vardır. İsa'nın beyinelerle gelmesi ve geldiğinde de bazı itilafa düştüğünüz şeyleri açıklamak için işte ben size hikmetle geldim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin demesi bir tarafa çekilemeyecek kadar açıktır. Birinci gelişi olsaydı sadece hikmetle gelmezdi. Hiçbir peygamber sadece hikmetle gelmez. Hikmetten önce mutlaka bir kitap verilir. 3'te 48, 5'te 110 ayetlerinde de geçen bu hikmet kavramı üzerinde, yukarıda ikinci maddede gerekli açıklama yapılmıştır. 43'te 63'te geçen, bazı ihtilafa düştüğünüz şeyleri açıklamak için işte ben size hikmetle geldim ifadesi, İsa'nın ilk gelişi olsaydı hangi ihtilafları açıklayacaktı? İhtilaflar özellikle İsa'nın ilk gelişinden sonra ortaya çıkmıştır. Yahudilerin, Hristiyanların, Müslümanların İsa konusundaki görüşleri bu ihtilafları oluşturmaktadır. Kur'an ve onu getiren Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İsa konusunda gerçeği açıklamış olmasına rağmen ihtilaflar devam etmektedir. Aynı zamanda sadece hikmetle geldim diyor. İsa'nın ilk gelişi olsaydı, kitap ve hikmetle geldim demesi beklenirdi. Bu ifade ikinci gelişe işaret etmektedir. Çünkü kitap Kur'an'dır ve İsa da Kur'an'a tabi olmak için hikmetle gelmektedir. Gelmektedir. gelmektedir. 4. 19'da 29 ila 34 ayetlerine, Vulittu Mazi ve Emutu Muzarifil'ine dikkat çekeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Meryem ona, çocuğa işaret etti. Dediler ki, Mehdi, Beşik'teki bir çocukla biz nasıl konuşuruz? İsa dedi ki, şüphesiz ben Allah'ın kölesiyim. Allah bana kitabı, İncil'i verdi ve beni Nebi kıldı. Nerede olsam da beni mübarek kıldı ve yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı tavsiye etti. Ve anneme de çokça iyiliği tavsiye etti. Ve beni zorba ve şaki kılmadı. Selam, vulittu, doğduğum gün, emutu, öleceğim gün ve diri olarak kaldırılacağım gün üzerimedir. İşte Meryem oğlu İsa hakkında şüpheye düştükleri hak söz. Meryem suresi 29-34. ila ayetler. İsa'ya vahyedilen kitap elbette İncil'dir. 19'da 30 ve 31'de İsa'nın köleliğine, namaza ve zekata vurgu yapılması anlamlıdır. Allah'a teslimiyet, Allah'ın kölesi Muhammed'i tasdik, namaz ve zekat İslam'ın en temel esasıdır. 19'da 33'te Kur'an, İsa'nın doğumuna atıf yaparken vuliddu, mazi fiilini kullanıyor. Ölümü içinse emutu, muzari gelecek zamanı kullanıyor. Adeta ölmedim, öleceğim, emutu, gün, selam üzerime diyor. Kur'an'da ölümle ilgili iki kavram bulunmaktadır. Birisi emotunun kök fiili mate, mevete, diğeri teveffanın kök fiili vefa, vefe'edir. Vefa, vefe'e kökünden türemiş tüm kelimeler ve teveffa sadece insanlar için kullanılır. Ve bir yerde görevi, süreyi, yahut yaşamı sonlandırmak anlamına aizdir. Burada geçen emutu, muzarif fiili ise mate kökünden türetilmiştir. Bu kökten türemiş fiiller, insanlar dahil tüm canlıların kesin ölümünü, yani canlının cansız madde haline gelmesini ifade eder. Bu ayette İsa, doğumu için geçmiş zamanı kullanırken, ölümü için gelecek zamanı kullanmaktadır. İsa da elbette her canlı gibi ölümü tadacaktır. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, özetle İsa konusunda şöyle der. İsa, dünyaya dönecek, evlenecek, hac, umre yapacak, 40 yıl daha yaşayacak ve ölecektir. Aşağıda 5. ve 6. maddelerdeki ayetlerde mate, mevete ve vefa ve feekok kavramlarının geçmesi sebebiyle bunların anlam ve kapsam farkları üzerinde tekrar durulacaktır. 5. 3'te 54 ve 55 ayetleri ve müteveffike kavramı üzerinde duracağız. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar, inanmayanlar Bir plan tuzak kurdular. Allah da bir plan, tuzak kurdu. Allah plan tuzak kuranların en hayırlısıdır. Allah dedi ki: "Ey İsa, şüphesiz ben seni müteveffike vefat ettireceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni hakkı örtenlerden temizleyeceğim. Sana tabi olanları kıyamet gününe yakın hakkı örtenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz banadır." ve ihtilaf ettiğiniz konularda aranızda hüküm vereceğim. Ali İmran Suresi 54 ve 55. Ayetler Dördüncü maddede ifade ettiğimiz gibi, üçte elli mate, mevete kökünden türemiş olan ve bir canlının cansız hale gelmesini ifade eden kelime kullanılmamış, vefa, vefe kökünden türemiş olan müteveffike kullanılmıştır. Bu, mate, mevete kökü ve türevleri, bitkiler, hayvanlar, insanlar dahil tüm canlıların gerçek anlamda cansız olmasının yani ölümünü ifade etmekte ve Kur'an'da 175 kere geçmektedir. Vefa, vefe kökünden türemiş kelimeler, Kur'an'da 88 kere geçer ve %80'i yerine getirme, tutma, tamamlama, eksiksiz yapma, görevi ya da süreyi tamamlama, vefa gösterme, ifa etme anlamlarında kullanılmıştır. Bu kökten türemiş kelimelerin %20'si ise teveffa babında, Süreyi, görevi sonlandırma, yeryüzündeki hayata son verme, vefat ettirmeye işaret eder. 39'da 42 ayetinde teveffa ile mevt birlikte kullanılmıştır. Böyle durumlarda bu iki kelime kavram arasındaki fark daha iyi ortaya çıkmaktadır. Nitekim burada mevete'nin, kişinin ölümü, teveffa'nın ise ölüm vaktine kadar geçen süre anlamına geldiği açıktır. Ayetin bir kısmının anlamı aynen şöyledir. O ki uykusunda lem temut, ölmemiştir Allah mevtiha ölüm vaktine kadar o nefislere yetevfa vefa eder süre verir Tefa babında kullanılan ve vefat ettirme anlamına gelen bu kelimede bir yerde görevini tamamlamak süresini doldurmak anlamı yüklüdür bu vefa kökünden teveffa kavramının sadece insanlar için kullanıldığını ve diğer canlılar için kullanılmadığını yukarıda ifade etmiştik İslam toplumlarında, Dünyada Allah'a karşı görevini, sorumluluğun yerine getiren bir kişi öldüğünde vefat etti, süresini tamamladı, ahirete göçtü, dünyayı terk etti denir. Nitekim alemlerin Rabbi olan Allah, 13'te 40'ta Peygamberimiz için ne tevfeyen neke, seni vefat ettirirsek diyor, öldürürsek demiyor. Aynı şekilde 5'te 117'de Allah'ın bir sorusuna verdiği cevapta İsa, ne zaman ki sen beni tevfeyeni vefat ettirdin? Onlara sen gözetleyici olduğunu diyor. Ancak savaş sırasında peygamberin öldürülmesi endişesine cevap olmak üzere Yüce Allah, Muhammed bir Rasuldür. Şayet o ölse, mate yahut da öldürülürse, Kut ile siz geri mi döneceksiniz der. Süleyman öldüğünde de şeytanlar onu anlamamış, bu şekilde bir süre daha itaate devam etmişlerdir. Bu sebepledir ki Yüce Allah burada da Süleyman'a ölümü, mevti kaza ettikler. Kafirlerin ölümünde de mate, mevete kökünden fiiller kullanılmıştır. Müslümanların canlı iken cansız olması anına işaret varsa yine mate, mevete kökünden bir fiil kullanılmıştır. Özetle mate, mevete geçmiş zamanın bir anına, dönüşüm anına işaret ederken, vefa vefe köklü fiil, geçmiş bir zaman periyoduna atıftır ve bu zamanın tamamlanması sonunda ölüm söz konusudur. Birincisi bir ana, ikincisi bir zaman periyoduna ve sonuna işaret eder. Bu nedenle ölüm için vefat etti yahut teveffa, Allah vefat ettirdiği ifadeleri kullanılır. Burada verilen mesaj, Müslüman kimsenin canlı iken cansız madde olması değil, ömrünü, süresini tamamlaması, Rabbine vefa göstererek dünyayı terk etmesi, ahirete göç etmesidir. Zira insanın, Müslümanın ölümü, diğer bitkiler ve hayvanların ölümü gibi mutlak bir ölüm olmayıp başka bir yaşam uzayına göçmek yahut da geçmektir. Şimdi yukarıya aldığımız 3 elli anlamı üzerinde tekrar durabiliriz. Sonsuz Yüce Allah buyuruyor ki, Ey İsa! Ben seni vefat ettireceğim, müteveffike. Senin dünyadaki görevine son vereceğim, sen üzerine düşeni yaptın, vefa gösterdin. Seni kendime yükselteceğim. Seni hakkı örtenlerden temizleyeceğim, uzaklaştıracağım. Sana tabi olanları, müminleri, kıyamete, yaklaşan saate doğru, kafirlere, hakkı örtenlere üstün kılacağım. Özetle Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, Ey İsa, ben seni dünyadan çekip alacağım ve kendime yükselteceğim. Yaklaşan saatte de iman eden ve sana tabi olanları kurtuluşa erdireceğim. Kafirleri, zalimleri ise helak edeceğim. Daha sonra da fiili kıyametten sonra bana döneceksiniz ve ben hüküm vereceğim, hesap soracağım. İşte 3'te 55'in anlamı ve tefsiri bundan ibarettir. Evet, bize göre İsa öldürülemedi, ölmedi. Yüce Allah tarafından ikinci semaya yahut üçüncü semaya yükseltildi. Kıyamet, saat, elbette yaklaşan saat geldiğinde dünyaya son peygamberin tabiini ve adil bir imam olarak dönecektir. Dünyaya İsa'dan önce gelmiş olan büyük aldatıcı, yanıltıcı deccele tabi olmayıp ona karşı duranlar ve gerçek anlamda Allah'a teslim olanlar İsa'ya tabi olacaklardır. Deccal'e tabi olan hakim güçler ve tüm milletler, ister Yahudi, ister Hristiyan, ister Müslüman kimlikli olsunlar, helak olacaklardır. İşte sünnetullah budur. 6. 4'te 157 ve 158 ayetleri muhkem derecede açıktır. 4'te 159 ise yoruma muhtaçtır ve yorumu aşağıda verilecektir. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar, İsrailoğulları şöyle dedi. Biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük. Onu İsa'yı ne öldürebildiler ne de çarmıha gelebildiler. Ancak onlara o İsa benzetildi. Muhakkak onlar ondan öldürülmesinden şüphe içinde ihtilaf etmektedirler. Onların onunla ilgili bir bilgileri yoktur. Ancak onlar zanna uymaktadırlar. Onu yakinen öldüremediler. Bilakis Allah onu kendisine yükseltti, Allah aziz ve hakimdir. Şayet bir kimse, kitap ehlinden ise elbette ölmeden önce ona, İsa'ya iman edecektir. Kıyamet günü de o, İsa, onların üzerine şahit olur. İsa Suresi 157-159. ila Ayetler 4'te 157 ve 158'de açık bir şekilde bize Rabbimiz şunu bildiriyor. İsrailoğulları, ''Biz Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük.'' dediler. Hayır onu ne öldürebildiler ne de çarmıha girebildiler. Onlar öldürdüklerini sanıyorlar. Halbuki onu öldüremediler. Benzetileni Yahuda İskoryot'u öldürdüler. Onların birçoğu bu konuda şüphe içinde ihtilaf etmektedirler. Onlar o konuda bilgisizdirler. Ancak zanna uymaktadırlar. Onu kesin olarak öldüremediler. Bu konuda yakin bir bilgi ve görgüden mahrumdurlar. Birakis Allah İsa'yı kendisine yükseltti. Allah Aziz ve Hakim'dir. Bu iki ayet, tek başına İsa'nın ölmediğinin ve yükseltildiğinin apaçık bir delilidir. Daha ne arıyoruz acaba? İlle de kuru mantıkçı tevillerle saptırma gayretleri niye? Birileri İsa'nın dönüşünü amaçlarına alet ediyor, Mehdiler ihtas ediyor diye gerçeği yok mu sayacağız? Bütün bunlar radikal, hastalıklı sapmalardır. Buraya kadar gözden geçirdiğimiz tüm ayetler ve üzerinde durduğumuz kavramlar birbirini teyit ediyordu. Ve işaretler açık deliller sistemine dönüşüyor. Son olarak 4:159'un anlamı ve yorumu üzerinde duralım. Kur'an'da kitap ehli ve kitap verilenler ilişkili iki kavramdır. Özellikle kitap ehlinin Yahudi ve Hristiyanlar olduğu açıktır ve bu konu üzerinde hiçbir tartışmada yoktur. O halde ayetin anlamını tekrarlayalım. Şayet bir kimse ehli kitap olanlardansa yani Yahudi ve Hristiyanlardansa Elbette o kimse ölmeden önce İsa'ya iman edecektir. Kıyamet, mahşer günü de İsa onların üzerine şahit olacaktır. Burada bazı alimler ehli kitaptan o kimse ölmeden önce İsa'ya iman edecektir yerine İsa ölmeden önce ehli kitaptan o kimse İsa'ya iman edecektir dese de ayetin anlamı ve yorumu değişmiyor. Ancak biz birinci anlamı daha doğru ve isabetli görüyoruz. Nitekim ayetin anlamını da o şekilde verdik. Bu iki durumda da açıklanması ve anlaşılması gereken bir durumla karşı karşıyayız. O da şudur. İsa'ya iman etmeyen, hatta ona düşman olan Yahudiler gibi ehli kitap olanlar ölürken neden İsa'ya iman etsinler? Bu sünnetullaha tamamen aykırıdır. İslam'ı kabul etmeyen ve Yahudi Hristiyan olanların İsa'ya Hristiyanlar gibi şirk koşması değil, iman etmesi nasıl mümkün olur? İsa gelmeyecekse değil İsa'ya düşman Yahudilerin iman etmesi, Hristiyanların tamamının bile bir Müslüman gibi İsa'ya iman etmesi imkansıza yakın bir olaydır. Bugünkü Hristiyanların teslim inançları, iman değil, azim bir şirktir. O halde, anlamı açık olan bu ayette çelişki gibi görünen durumu nasıl gidereceğiz? Buraya kadar sıraladığımız deliller sisteminin ışığında, İsa'nın yaklaşan saatte dönüşü bir gerçektir. Bugün dünyanın hakimleri, zalimleri, ehli kitap olanlardır. Bunlar elbette Deccal'in adamlarıdır ve sünnetullah gereği helak olacaklardır. Deccal'e karşı duran ve daha sonra da İsa'ya tabi olanlar elbette İsa'ya iman edenler ve kurtuluş erenlerdir. Deccal İsa arasındaki peygamberimizin haber verdiği kıyamet savaşı, Deccal'in ve yanında saf tutanların yani Hristiyanların özellikle de Yahudilerin ölümüyle son bulacaktır. İşte bu şekilde ölen Hristiyan ve Yahudiler de son anda yani ölüm anında, Mesih diye yanında saf tuttukları adamın Deccal, Deccal diye karşı durup savaştıklarının ise son rahmet elçisinin habercisi olan gerçek Mesih İsa olduğunu anlayacaklardır ve ona iman ederek öleceklerdir. Ancak bilindiği gibi bu iman geçerli değildir. Nitekim Firavun da son anda iman etmişti ve bu geçerli bir iman değildir. İşte böylece ehli kitap olanlar ya İsa'ya gerçek anlamda iman edip Müslüman olacaklar ve kurtuluşa erecekler ya da son ölüm anında gerçeği kavrayıp iman edeceklerdir ki, bu iman geçerli olmayacaktır. İsa'ya karşı dencel safında yer aldıkları için mahşer gününde İsa, ehli kitabın yani Yahudi ve Hristiyanların aleyhinde şahitlik yapacaktır. İşte ayetin anlamı ve çelişkiye yer vermeyen doğru tefsiri budur bizce. 7. Son olarak 3'te 49, 19'da 21, 21'de 91 ayetlerinin verdiği mesajı anlamaya çalışacağız. 3:49'un 49'un baş tarafında İsa, İsrailoğullarına bir elçidir deniyor. Evet, İsa'nın İsrailoğullarının kavmi son elçisi olduğu açıktır. Her kavme kendilerinden bir elçi gönderilmiştir. İnsanlık alemi için gönderilmiş tek evrensel elçi, İsa'nın da müjdelediği ve ümmeti olmayı dilediği Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. 19'da 21 ve 21'de 91'e göz atacak olursak, İsa'nın evrensel bir boyutuna işaret edildiğini görürüz. O halde kâmi yerel bir peygamber olan İsa'nın insanlara, alemlere bir ayet ve rahmet olması nasıl mümkün olabilir? Bismillahirrahmanirrahim. Cebrail dedi ki, böyledir. Senin Rabbin dedi ki, bu İsa'nın yaratılması benim için kolaydır. Onu, İsa'ya insanlara bir ayet ve kendimizden bir rahmet kılacağız.'' Ve bu iş yerine gelmiştir. Meryem Suresi 21. Ayet Bismillahirrahmanirrahim O, Meryem, ırzını korudu. Biz ona ruhumuzu, İsa'nın ruhunu üfledik. Onu ve çocuğunu alemlere bir ayet kıldık. Enbiya Suresi 91. Ayet Sadece İsrailoğullarına gelen bir elçinin insanlığa ayet ve rahmet olması alemlere ayet olmasının anlamı açık değil midir? Peygamberimizin alemlere rahmet olarak gönderildiği Kur'an'la sabittir. Peygamberimiz tüm cin insan toplumlarına hatta canlılara Kur'an'la rahmet olarak gönderilmiştir. Bir kavme gönderilmiş, kavmi tarafından reddedilmiş ve öldürülmeye tam teşebbüs edilmiş bir peygamberin, yani İsa'nın evrensel bir boyutuna işaret ediliyorsa, insanlığa ayet ve rahmet olduğu vurgulanıyorsa bunun anlamı açıktır. Zira İsa, İslam'ın ve Allah'ın rahmeti olan Kur'an'ın tüm canlılara, dünyaya yansımasında, gerçek altın çağın tecellisinde evrensel bir lider olarak görev alacaktır.